Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler riyaz Salihin hadis kitabımızın 235. babı olan Hükmen Şehit olanlar Konuyla ilgili Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre peygamber Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şehitler beş kısımdır. Veba, kolera, verem gibi bulaşıcı hastalığa yakalananlar, ishal, mide kanaması, kanser gibi iç hastalığından ölenler, suda boğulanlar, göçük altında kalanlar ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Allah yolunda savaşıp ölenler hakiki şehitlerdir. Ağır bir hastalık, deprem, yangın, kaza gibi bir sebeple acı çekerek ölenler ise hükmen şehitlerdir. Yaşadıkları acı ve ıstıraba sabretmelerin karşılığı olarak Allah bunları da şehitlik makamıyla ödüllendirir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam ashabına siz kimleri şehit sayarsınız diye sordu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bizim bildiğimize göre Allah yolunda öldürülen kişi şehittir dediler. Peygamberimiz desenize ümmetimin şehitleri gerçekten çok azdır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler peki kimler şehittir ey Allah'ın Resulü diye sorunca Peygamberimiz Allah yolunda savaşırken düşman tarafından öldürülen şehittir. Allah yolunda mücadele ederken bir kaza sonucu ölen şehittir bulaşıcı hastalıktan ölen şehittir, iç hastalıklarından ölen şehittir, boğularak ölen şehittir buyurdu. Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anhumadan Peygamber Aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir: Canını, malını ve namusunu zalimlere karşı korurken öldürülen kimse şehittir. Cennette müjdelenen on sahabiden bir olan Said bin Zeyd radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını ve kanını savunurken öldürülen şehittir. Dinini savunurken öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen şehittir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber aleyhisselama gelerek Ey Allah'ın Resulü! Bir kişi gelip malımı zorla elimden almak isterse ne yapayım dedi. Peygamber ona malını verme sonuna kadar diren buyurdu. Peki benimle savaşmaya kalkarsa diye sorunca peygamber sen de onunla savaş cevabını verdi. Adam beni öldürürse dedi peygamber o zaman sen şehit olursun buyurdu. Adam peki ben adamı öldürürsem deyince... Peygamber o zaman o cehenneme gider buyurdu. 236. Bab köleyi özgürlüğüne kavuşturmanın sevabı. Beled suresinde Rabbimiz buyuruyor. Fakat insan kendisini yüce makamlara ileterek cennete ulaştıracak sarp yokuşu tırmanmak için çaba harcamadı. Nedir bu sarp yokuş bilir misin? Çoğu insanın aşamadığı o sarp yokuş köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. Konuyla ilgili hadisler Ebu Hureyla radiyallahu Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Müslüman bir köleyi özgürlüğüne kavuşturursa Allah o kölenin her uzvuna karşılık onun bir uzvunu mahrem uzuvlarına varıncaya kadar cehennem ateşinden kurtarır. Ebu Zer radiyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün Peygamber aleyhisselama ey Allah'ın elçisi iyiliklerin en üstün hangisidir diye sordum. Allah'a inanmak ve yeryüzünde İslam'ı egemen kılmak için onun yolunda mücadele etmektir buyurdu. Peki hangi köleyi özgürlüğüne kavuşturmak daha faziletlidir dedim. Sahiplerin nezdinde en kıymetli ve bedeli en yüksek olanı buyurdu. 237. bab kölelere iyi davranmanın faziletiyle ilgili. Nisa suresi ayet 36 Yalnızca Allah'a kulluk ve itaat edin Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi ona denk tutmayın Anne babaya ve diğer yakın akrabaya Yetimlere ve yoksullara gerek soy gerek mesafe gerekse inanç bakımından size yakın ve uzak komşulara birlikte olduğunuz iş yol veya hayat arkadaşınıza yolda kalmış kimselere emriniz altındaki köle cariye hizmetçi ve işçilere iyilik edin. İyi bilin ki Allah kendini beğenen ve büyüklük taslayan kimseleri sevmez. Konuyla ilgili hadisler. Tabi on neslinin önde gelenlerinden Mağrur bin Süveyd anlatıyor. Bir defasında Ebu Zer radıyallahu anh'ın üzerinde değerli bir elbise görmüştüm. Aynı elbiseden kölesinin üzerinde de vardı. Kendisine bunun sebebini sordum. Ebu Zer şunları anlattı. Peygamber aleyhisselam zamanında bir adama azatlı bir köle olan Bilal Habeşi'ye sövmüş ve Kara kadının oğlu diyerek onu annesinden dolayı ayıplamıştım. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam bana dedi ki ''Sen hala İslam öncesi cahiliye huylarından kurtulamamış birisin. Bir daha insanlar asla ırkından veya renginden dolayı kınama. Köleleri de sakın hur ve hakir görme. Onlar zin yardımcılarınız ve aynı zamanda insan olmaları hasabiyle kardeşlerinizdir.'' Allah onları sizin himayenize emanet etmiştir. Kimin himayesinde bir kardeşi varsa ona kendi yediğinden yedirsin, kendi giydiğinden giydirsin. Ona üstesinden gelemeyeceği işler teklif etmesin. Şayet mecbur kalır da ona ağır bir iş verirse kendisi de ona yardım etsin. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden birinize işçisi, yardımcısı, çırağı, kalfası veya hizmetçisi yemeğini getirdiği zaman onu da sofraya buyur etsin ve yemeği birlikte yesinler. Fakat eğer bir zaruretten dolayı onu yemeğe davet edemiyorsa kendisine birkaç lokma versin çünkü o yemek onun emeğiyle yapılmıştır. 238. Bab Allah'a kulluk görevini yapan ve efendisinin de hakkını yerine getiren kölenin fazileti. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir köle efendisine karşı dürüst ve samimi davranır, Allah'a kulluğunu da güzelce yaparsa ona iki kat ödül vardır. Çünkü o hem Allah'ın hakkını hem de efendisinin hakkını yerine getirmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Efendisine karşı iyi davranan, ona ihanet etmeyen, kendisine emanet ettiği şeyleri güzelce koruyan köleye, hür olanlara göre iki kat sevap vardır. Ebu Hureyre'nin canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda cihat, hac ve anneme iyilik görevlerim olmasaydı, köle olarak yaşamak ve köle olarak ölmek isterdim. Ebu Musa el eşari radıyallahu anh’tan Peygamber Aleyhisselam’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Rabbin’e güzelce ibadet eden, Efendisine karşı da görevini samimiyet değerine getiren ve İslam’a aykırı olmayan emirlerinde ona itaat eden köleye iki kat ödül vardır. Yine Ebu Musa el eşari radıyallahu anh’tan Peygamber Aleyhisselam’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Üç sınıf insan vardır ki onların mükafatları iki kattır. Kitap ehlinden Yahudi veya Hristiyan olup da hem kendi peygamberlerine hem de Muhammed'e iman eden kimse hem Allah'ın hakkını hem de Efendisi'nin hakkını yerine getiren köle bir cariyeye sahip olup da o cariyeyi güzelce terbiye edip yetiştiren sonra da onu özgürlüğüne kavuşturup kendisiyle evlenen ve böylece içinde yaşadığı topluma hürriyetine sahip bir kadın, bir eş ve bir anne kazandıran kimse, işte bunlara, diğer insanlara göre iki kat ödül vardır. 239. Bab, fitne ve kargaşa döneminde ibadetin önemi, Makil bin Yesar radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Kafirlerin ve zalimlerin güçlenip yeryüzüne egemen olduğu, zulüm ve haksızlığın, her yeri sardığı fitne ve kargaşa zamanında Kur'an'a ve sünnete dört elle sarılıp namaz, oruç, zekat, haç, tebliğ, irşad, cihat gibi görevleri yerine getirerek Allah'a kulluk etmek, benim yaşadığım çağda bana hicret etmek kadar mukaddes, onun kadar önemli ve kıymetli bir davranıştır. 240. Bab Ticaret Hayatı ile ilgili Faziletli Davranışlar Konuyla ilgili ayetler. Ey müminler az çok demeden iyilik yapın. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir ve karşılığını mutlaka verecektir. Bakara suresi ayet 215. Şu ay peygamber medyen halkına seslenerek dedi ki ey halkım gerek hukuk gerek siyaset ve gerekse ticaret alanında Ölçüyü ve tartıyı adaletle eksiksiz olarak yerine getirin. Sakın insanları haklarından mahrum bırakmayın. Bütün bunların toplumun dengesini bozup yozlaşmalara yol açacağını bile bile fesadı yaygınlaştırıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Hud Suresi Ayet 85 Gerek ticari hayatta gerekse diğer toplumsal ilişkilerde ölçü ve tartı eksik tutanların vay haline onlar insanlardan bir şey alırken haklarını eksiksiz isterler fakat başkalarına bir şey ölçüp tartacakları zaman işin içine hile karıştırır vereceklerini eksiltmeye çalışırlar. Peki onlar bütün insanların yargılanmak üzere alemlerin Rabbinin huzurunda duracağı büyük bir günde yeniden diriltilip hesaba çekileceklerini hiç düşünmüyorlar mı? Mutaffifin ayet 1-6. ayetler. Konuyla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam o zamanlar henüz Müslüman olmamış Zeyd bin Şube adında bir bedevi alacağını istemek üzere Peygamber aleyhisselama geldi. Adam alacağını isterken peygamberimize karşı sert ve kaba davranışlarda bulundu. Bunun üzerine sahabeler ona karşılık vermeye kalktılar. Fakat peygamber aleyhisselam bırakın onu çünkü hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır buyurdu. Sonra da ona vaktiyle bana vermiş olduğu devesiyle aynı yaşta bir deve verin dedi. Sahabeler ey Allah'ın Resulü. Onun verdiği deveden daha iyi, daha yaşlı olanından başkasını bulamıyoruz dediler peygamberimiz. Öyleyse onu verin çünkü sizin en hayırlınız borcunu en güzel şekilde ödeyendir buyurdu. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Bir şey satarken, alırken ve borcunu isterken kolaylık gösteren kimseye Allah lütuf ve rahmetiyle muamele etsin. Ebu Katade radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim mahşer gününün sıkıntılarından kendisini Allah'ın kurtarmasını istiyorsa borcunu ödeyemeyen kimseye ek mühlet tanısın veya alacağının bir kısmını bağışlasın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam şöyle bir kıssa anlatmıştır. Vaktiyle muhtaçlara borç para veren bir adam vardı. Bunun dışında pek bir iyiliği de yoktu. Yardımcısına darda kalmış bir fakire vardığında onun borçlarını bağışla umulur ki bu sayede Allah da bizim günahlarımızı bağışlar derdi. Nihayet o adam vefat edip Allah'a kavuştu ve Allah da onun günahlarını bağışladı. Ebu Mesud el-Berdi radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden önceki ümmetlerden bir adam ölünce hesaba çekildi. Amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamadı. Ancak bu adam fakir ve muhtaç insanlarla içli dışlı olan zengin bir kimseydi. Hizmetçisine darda kalan fakirlerin borcunu bağışlamasını söylerdi. Bu yüzden Allah azze ve celle meleklere seslenerek biz bağışlamaya ondan daha layığız onu bağışlayın buyurdu ve onu affedip cennetine koydu Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor Allah'ın servet ve zenginlik bahşettiği kullarından biri mahşer günü onun huzuruna getirilir Allah celle celaluh ona dünyada ne işler yaptın diye sorar kullar Allah'tan hiçbir şey gizleyemeyeceğinden o adam ey Rabbim sen bana zenginlik vermiştin, ben insanlarla alışveriş yapardım. Alışverişte anlayışlı davranmak benim huyumdu. Alacağımı alırken zengine kolaylık gösterir, fakire mühlet verirdim der. Bunun üzerine Allah, ben kolaylık gösterip affetmeye senden daha layıkım der ve meleklere seslenerek kulumu affedin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radiyallahu anhuma şöyle dediler. Biz bu sözleri olduğu gibi peygamber aleyhisselamın ağzından işittik. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim dara düşen borçluya mühlet verir veya borcunun bir kısmını ya da tamamını bağışlarsa Allah onu kendi rahmet gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı mahşer günü tahtının altında gölgelendirir. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam ondan bir deve satın almıştı. Peygamberimiz devenin ücretinin tartılıp üzerine bir miktar daha ilave edilerek Cabir'e ödenmesini emretti. Ebu Safan Suveyt bin Kays radiyallahu anh hicret öncesi yaşadığı bir olayı şöyle anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdir adındaki ortağım Mekke'de satmak üzere Bahreyn'in Hacer kasabasından kumaş ve elbise getirtmiştik. Peygamber aleyhisselam yanımıza geldi ve pantolona benzer bir elbise satın almak için bizimle pazarlık yaptı. Yanımda altın ve gümüş paraları ücret karşılığında tartan bir tartıcı vardı. Peygamber aleyhisselam ona bir miktar gümüş para verdi ve ödeyeceğim ücreti tart üzerine bir miktar da fazladan ilave et buyurdu.